Muhterem hocam, zahiri ve batini salat nedir? Hakiki namazı nasıl eda edebiliriz? Abdest onun içine geliyor. Yani hadesten tarih, necasetten tarih, setra ve distikbali vakit, niyet. Bunların bazıları sebepler içinde de zikrediliyor. Bildiğiniz gibi. Niyet amelin ruhu olarak zikrediliyor. Her birisinin kendi kendine,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 müsebbette olmaz, sonuçta olmaz. Farziyet ona bağlanmış. Ama niyet gibi bazılar da var ki hem abdestin hususiyle şafi mesemdi hem de namazın ruhu demek. O olmayınca hiçbir şey olmaz. O ürünlerden hiçbir şey olmaz. Yani senin ne hadisin taretin, ne necasetin taretin, ne sitravletin, ne istikbalikın ne vaktin, ne niyetin ne iftidah, tekbirin, ne kıyamın ne kovdun, ne rüyün. Ama bunlar zahiri salattır. Bunların hepsine zahiri salat denir. Bir müftediler belki başta ancak bunu bu şekilde Eda'ya muvfak olurlar. Onların içinde rampaya binmiş gibi birdenbire amudi olarak meselenin şuurunu esas özünü, üsaresini kavramaya muvaffak olan insanlar olabilir. Fakat genelde başta namaz ömredilirken, bir insan yaparken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 vaciplerden saymışlar, bazıları da namazın erkanından saymışlar. Erkandan sayma, Hanifi mezhebine göre olmamış İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin noktayı nazarı. Öyle bir şey kabul edilirse, biraz evvel bahsettiğim gibi, müftediler için, mesele altından kalkınmaz bir hal alır. Çünkü o meseleye muvaffak olmak, çok zor, oldukça zor. Yani, bahtını salatı eda etmek. Bahtını salat,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 Kemer, besle, içinde Rabbisinin hüzruna koşması orada. Allah'ın kendisine verdiği o mafsalları duyması orada. Bak çok şükür ayakta duruyorum, dimdik ayakta duruyorum. Bak belimi büktüm şimdi yani. Bunu dört defa yapıyorsunuz veya sekiz defa yapıyorsunuz. Belin bükülmesinin, o umurların bükülmesinin de ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Sonra secdeye varıyorsunuz, dizleriniz bükülüyor, ayaklarınız bükülüyor. Parmak mafsallarınızı duyuyorsunuz, doğruluyorsunuz, duyuyorsunuz, selam veriyorsunuz, boynunuzun hareketlerini duyuyorsunuz. Ve buyuruyor ki bu, o bütün o mafsalların şükrüne mukabil gelebilir. Evleviyetle günde beş vakit namaz mukabil gelebilir. Bir insan aslında Cenab-ı Hak'ın bir yanıyla nimetlerini de içine alacak şekilde Allah'ın üzerindeki bütün mevhibelerini ve kendi taleplerine,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 Bazı şeyler vardır ki, hususuyla çocukluk döneminde çevremizde cereyan eder. Şuurumuz taluk etmez. Fakat onlar bayağı böyle izinsiz, pasaportsuz, serbest dolaşımaklarını kullanarak da şuur altımıza otururlar onlar. Daha sonra bir kısım tedavilerle ortaya çıkarlar. Allah Allah deriz, biz bunlar varmış demek bizde. Hatta biz onların mevcudiyetini hiç hissetmeden o şuur altı mühtesebat bizim tavır ve davranışlarımızı yönlendirir.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 Caminin içinde ve annel mesajda, İlahi falaterdüm Allah'a. Orada bağırıp çağırma olmaz. Orada dünyaya ait şeyler konuşma olmaz. Harem gahi ilahi de ancak oraya mahrem olan laflar konuşulur. Oraya giren kimse harem gahi mahrem olmuştur. Onu kabul buyurmuştur oraya. O odalar içinde, içte olan odaların da içinde bir odadır orası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 veya doğrudan doğruya meselenin tabiat haline gelmesi meselesi matluftur. Ve çokça uyışı yapma meselesi vardır biliyorsunuz babı teksiz içinde. Kelimeler bağlı olduğu yerler itibarıyla onları işarette bulunmak için arz ettim bunu. Bütün bunlarla insan eğer tam dolmuşsa Rabb'in zorunda artık o andaki ruh haletine göre yani hali bir yalvarış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 Kim hâlimi açayım sen varken اَمْ gücü bu muzdarra اِرَا دَعَهُ Ümdadına yetişir. Muzdar dua ettiği zaman onun duasına icabet eden Allah'tan başka kimdir? Ve bu başlı başına bir delildir. Her muzdar, muzdar ruhaleti içinde dua ettiğinde mutlaka kabul görür. Dolayısıyla bunun üzerinde ciddi durmuşlardır. Hamdi Yazır da ciddi duruyor. Berkson da bu mesele üzerinde ciddi duruyor. Vicdanla Allah'a teveccüh edip yalvardığın zaman kabulü başka delil aramaya lüzum yok. Sana onun varlığı için apaçık vicdanında gürül gürül bir sestir. اَمَّنْ يُجِبُرْ vurmutlar اِذَا دَعَاهُ Sen ve Rabbin sadece. İşte bu bir ruh aletidir yani. Bu ruh aleti o anda senin içinde bulunduğun durumdur yani. Birinden bir zılgıt yemişindir. birinden bir ters yüz almışsındır. Bir yerde elenmiş atmışındır Boşa atmışındır. Bir yerde elden kaçırdığım bir şey olmuştur. Artık bütün bu mülahazalar sende nasıl bir ruh hali tahsil ediyorsa sen o hakikati salat içinde bütün bu mülahazaları nazar itibara alarak Hanifi mezhebine göre genelde yapacağın duaları yine mesurattan mütevâtir ve meşhur olmasına dikkat edersin. Şafii'de, de, Hanbeli de, Maliki de İlle de bunun meşhur ve mütevatir olması şart değildir. Hanifiler dünya kelamı olmamasına dikkat ederler. Hatta vecelle senaviye namazda okumuyoruz biz. Cenaze namazı dua olduğundan dolayı da okuyoruz da namazda okumuyoruz onu. Onun için mesela selat selam okuduğumuz selat selamlar bunlar mütevatir selat selamlar. Keza okuduğumuz bizim tahiyyat kelimesi İmam Şafii Hazretleri İbn Abbas'tan rivayet edilen işte el-mübarekat kelimesini de ilave ederek okur. O i̇bn Abbas'tan ahadi bir rivayettir. Hanifiler onu okumazlar yani. İbn-i Mesut'tan rivayet edileni ki Buhari müslim gibi kitaplarda bu en meşhuru derler. Fakat Üstad amelde Şafii mezhebinde olması itibariyle El-Hüccetü Zehra'da rivayet ederken El-Mubarekat kelimesini de orada ilave ediyor. Ama o da i̇bn Abbas gibi bir zattan rivayet ediliyor tabi. Böylece insan o namazı tabi duyarak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 Allah da insana konuşursan, Esselamu Aleyke diyor. Yani Efendimiz e öyle deniyor, Esselamu Aleyke, gühen Nabi deniyor. Ama Zatü İluhiyyete denirken, o çok şumullü manada, Elüccetü Zehra'daki manalarıyla meseleye bakacaksanız, "Tahiyyatu". Diyelim ki, bu enginliğiyle, bu derinliğiyle, bu isabıyla yani ben kendim sıfır olduğumu, O'nun sonsuzluğunu, O'ndan bana kadar gelen nimetleri,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 Veya bu onun hakkıdır zaten. O şu ana kadar verdi bana bir sürü şey. Benim vermeye çalıştığım şey de onun hakkıdır deme. Şimdi bu mülazaları ben tam duyamadımsa kendime namaz kılıyorum. Ben bunu on defa bile tekrar edebilirim. Onu duyuncaya kadar söylerim. Bu benim vazifemdir. Bu Allah'ın da hakkıdır. Bunu öyle demek gayretim cehdim yoksa çok büyük bir hakkı yiyorum demektir.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 Ben öyle düşünmeye mecbur olduğum için öyle dediğimi kabul etme mecburiyetindesiniz. Ama herkes şahsı adına meseleyi düşündüğü zaman yağlı paçavra gibi suratıma çarpılabilecek bir şeyi verdim, periştirdim demelidir. Şahsa adına da öyle demelidir bir insan. hakkat salatı yani eda edilirken insanın iftar tablosu da öyle eda ediyor.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 Fakat herkeste nefsine sui zannetmekle mükelleftir. Kur'an-ı Kerim قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felah buldular. Ah için olursa harfi tarif El-Mü'minunduk. O belli müminler. Nasıl belli müminler? اَلَّذ۪ينَهُمْ fi صَلَاتٍ حَاشُونَ En azından insan o meselenin devamının ve sebatının peşinde olması lazım. Namazlarını ciddi bir huşu içinde kalplerini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 Bir ikincisi yine sayı hadiste buyuruyor ki sizden biriniz kendi kendine namaz kıldığı zaman istediği kadar uzatsın. Ama halka namaz kıldırdığı zaman elden geldiğince takvif etsin. Dinin ruhundaki yüsür bu yani. O ümmeti için yüsür yolunu seçiyor hep. Bazıları ağır yapmak istiyorlar onları. Öyle görülür, öyle alışılır. İnne dine yüsrün vele le dine illâ gâle ve fekvasınca.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 işte namaz kılar ceal eder namazı sonra sun e salata ulaşır sanal namazlar kılar ondan sonra da akam tuz salata diyebilir ki Allah da Kur'an-ı Kerim'inde el yu'minûne bil gâyb ve yuqimûne salâte diyor namazı ne zaman kılarlarsa onu ikame çerçevesi içinde ortaya korlar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 vel amelu salihu yerfe'u amel-i salih de onu Allah'a yükseltir. Evradu eskari Allah'a yükseltir. Sadakayı fitrın orucu Allah'a yükselttiği gibi. Allahu alemi bi sevap. Vesallallahu ala